Allah Rasulü'nün Kur'an ile gönderilmesi yeryüzüne bu dinin hakim kılınması Maide 3. ayetinden de anlaşılacağı gibi dinin tamamlanması anlamına gelmez mi? Yok dini zaten Allah tamamlamış. Eliyum ekmelle lekum dinekum. din ta Resulullah zamanında tamamlanmış. Bir eksiği yok. Şimdi <gülüyor> bizim gelenekte din eksik kabul edilir. Fıkıh geleneğinde. Yani her zaman söylüyorum efendim şuna, şuna karşı çıkıyorsun da sanki öbürsü iyi mi? Bugün tutuyorlar, bir tarafa karşı çıkarken öbür yanlışa sırtlarını dayıyorlar. Kardeşim doğrudan yani olun ki Allah'ın yardımı sizinle beraber olsun. Şimdi <gülüyor> Şöyle bir şey, ilah fıkkilerinden okuyanlar hemen hatırlarlar. Usulü fıkka da şöyle bir ifade kullanılır devamlı. Olaylar sonsuz, naslar sınırlı. Olaylar sonsuz, nasla, nas geldiği zaman ayet hadis. Bunlar sınırlı, olaylar sınırsız. Sınırlı naslarla sınırsız olaylara çare bulunamaz. E peki arada büyük bir boşluk doğuyor.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 eminim ki zihninizde soru işareti kalmamıştır herhalde değil mi? Evet. İşte bu kadar. Ama siz <gülüyor> o ayetleri değil de mehdilikle ilgili bütün hadislerde 90 işin içinden çıkamazsınız. Çünkü onların her birine duygusallık karışmıştır. Onlar birilerini öne çıkarmak için yapılan şeylerdir. Yani Rasulullah'tan gelen ifadeler olsa hiç bir yanlışlık olmaz